Açık Futbol Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Açık Futbolda sizlerle birlikte Sevgili Radyo Havan dinleyicileri Futbol dünyası Geçen haftayı Eee Nispeten sakin geçirdi. Ee, çok öyle büyük tartışmalar yoktu. Ee, çünkü hakemler çok fazla öne çıkmadı. Memleketimiz böyle bir yer biliyorsunuz. Ee, kaleci hatalarının yoğun oldu bir haftayı yaşadık. Ee, en az 3-4 maçta kalecilerin yaptığı bariz hatalar nedeniyle e, rakipler gol buldu. Hani hakemler der ya kardeşim herkes hata yapıyor, golcu golü kaçırınca kimse bir şey demiyor, ya da kaleci hatalı bir gol yiyince kimse bir şey demiyor, ama hakem hata yapınca herkes konuşuyor diyorlar. Kulüpler de buna karşılık şey diyorlar. O sizi ilgilenmez kardeşim. Benim golcüm kaçırır kaçırır. O beni ilgilendiren bir şeydir. Siz adaletli olun yeter diyorlar. Geçen hafta konuşulacak en önemli konu tabii ki Konya'daki Beşiktaş-Trabzonspor maçıydı. Bir kere rekor kırıldı. Rekor neydi? 32.500 kişinin maçı izlemiş olmasıydı. Diyeceksiniz ki bunun neresi rekor? Valla öyle elektronik bilete geçildikten sonra ilk defa bu kadar bilet satışı oldu. Şimdi Beşiktaş'ın biliyorsunuz stadı olmadığı için Perakende nerede bulursa stad orada oynuyor maçını. Konya'ya giderken taraftarlarına şu çağrıda bulundu. Kombine kartlar geçerli değildir ama kombinesi olan taraftara bilet alma önceliği veriyorum. Aldığı zamanda biletini o parası iade edilecek. Yani burada maksat şu. E, kulüp kombine almayan taraftarın koltuğunu bir başkasına tekrar satma fırsatı buluyor. E, şu güne kadar diyor bileti al. Aldın aldın. Almadıysan ben senin o koltuğunu başkasına satacağım diyor. E, kulüp açısından e, bir taşla iki kuş vurmak gibi bir şey oluyor. Ama eğer 12 bin kombine sahibi hayır arkadaşım ben Konya'daki maça bilet alıp gideceğim derse deseydi 12.000 e, kişinin parası iade edilecekti. Bilet parası iade edilecekti. E, Konya'daki maça 32.500 kişi geldi dedik. İlginç olan şuydu. 38 farklı e, taraftar e, geldi. Yani elektronik kartının üzerinde farklı e, 38 logo vardı. Gelen taraftarın Kayserlisi vardı, Fenerbahçeli, Galatasaraylı, e, illaki Konyalı, e, tabii ki Beşiktaşlı. Ama e, ya 38 e, farklı kart şu demek oluyor. Hemen hemen Paso League sistemine dahil olup herhangi bir taraftarın kartına olan herkes oradaydı. Sadece e, ilginç olan şuydu, e, Trabzonspor taraftarı yoktu. Türkiye'deki çarpıklık işte bir kez daha gözler önüne seriliyor. Maçın bir tarafı olan Trabzonspor'un taraftarı oraya giremezken, stada giremezken deplasman yasağı nedeniyle dört büyük kulüp arasındaki hatta buna Bursa'yı da ekleyelim Tura Beşiktaş'ta yasağı nedeniyle Trabzonspor taraftarı kendisine ayrılmak zorunda olunan bölgeye giremedi protokole vesaire yaklaşık 200 Trabzon'a girdi ama onlar dediğimiz gibi protokol, promosyon vesaire. Ama o maçı Beşiktaş Trabzonspor maçını Galatasaraylar izleyebildi 500'e yakın. Bir o kadar Fenerbahçeli izledi. Trabzonsporlu izleyemedi. Bir Şpi taraflı iyi bir şey. Farklı taraftar gruplarının zaten eskiden de böyleydi. Yani eskiden de İnsanlar farklı takımların maçlarına giderdi. Ha neydi? Ee, bu e, elektronik sistemdeki gibi kayıt altına alımadığı için e, çok fazla bilinmezdi. Ama e, o maç öncesi bazen e, yapılan röportajlarda taraftar söylerdi. Ben işte şu takımı tutuyorum ama maça geldim derdi. Elektronik bilet sistemi e, Türkiye'de tartışılıyor. E, tartışılmaya da devam edecek. Haziran ayında bir ee, karar çıkacak Anayasa Mahkemesi'nden. Çok kritik bir karar. Şimdi elektronik sistem e-bilet, işte onun uygulayıcısı olan Pasolik e kafa karıştırıyor. Şimdi bir yanıyla bakıyorsunuz işte efendime söyleyeyim sahaya girme, çıkma olay e azalma gözüküyor. Şu ana kadar e bu sezon bir iki maç hariç böyle Koltuk kırılsaya atmalar vesaire yaşanmadı. Bunu hakkını teslim etmek lazım. Aynı şekilde e, ligin açılış, e, sezonun açılış mücadelesi diyeceğimiz Süper Kupa ise e, Manisa'da biliyorsunuz e, koltuk bırakılmamıştı tribünde. O maç e-biletsizdi. E-biletsizden bakınca diyorlar ki işte bakın efendim e, olaylar azaldı. E, zamanla da tribünler dolacak Karşı cephede yer alanlarsa Başka şey söylüyor Şimdi e-bilet Başka bir şey Onun uygulama biçimi başka bir şey Uygulamasında bu iş Tamamen ticari bir Olaya dönüştürüldü Kısıtlamalar getirildi Keyfiyete yol açan Maddeler var Yani Eğer elektronik Kart e-bilet Sadece kişinin adının, soyadının yazılı olduğu, statta nereye oturacağının gösterildiği, koltuğunun gösterildiği bir mekanizmadan ibaret olsa çok fazla itiraz edilmez. Çünkü zaten kombine kart sistemi esasen budur. Yani. Bir kombine kart alırken de eskiden sizin oturmanız gereken yeriniz belliydi. Adınız soyadınız da zaten sistem tarafından alınmış. Kayıt altında. E, hatta kağıt bilete geçildi daha sonra. Yani kağıt bilet hep vardı da. İnternet üzerinden kağıt bileti satılırken de e, adınız soyadınız e, belli oluyordu. E, alıyorsunuz. Kimin adını aldınız belli. E, oraya bir takım kişisel bilgilerinizi veriyordunuz ve biletinizi alıyordunuz. Ha problem şuydu önlerinde, kara borsada vardı. Oradan polisin gözü önünde bilet alıp maça girebiliyordunuz. O zaman da kim, nerede, ne şekilde oturuyor evet tespit etmek kolay değildi. Ee, ama siz korsan bileti e, isteseniz önlersiniz. Bir aralar hatırlarsanız e, korsan kitap satışları çok yoğundu. Sonra yayın evleri kitapçılar ve pardon yazarlar vesaire isyan edince bıçak gibi kesildi. Dilerseniz bir ara verelim aradan sonra devam edelim. Tutangı bilmiyorum sorma neden her zaman hiç değişmem geresen geresen geresen yıllar geçti üstünden bilmiyorum sorma neden her zaman hiç değişmem geresen geresen geresen Ellerim ufukta, gözlerim yolda Şimdi çok uzaklarda ölüm bilsen, bilsen Ellerim ufukta, gözlerim yolda Şimdi çok uzaklarda ölüm bilsen sen. Zor mu, günüm bu kadar çok zor mu, her şey ne kadar çok zor, bana sor, bana sor, bana sor. Yolda Senden çok uzaklarda Ölüm bilsem, bilsem Ellerim ufukta Gözlerim yolda Şimdi çok uzaklarda Ölüm bilsem, bilsem Sorma Sana offside yine sen şarkılar yaptın hep sen hep sen hep sen içe gel ettik her neyse Ben Başaran, Radyo Havandasınız. Açıklık Futbol devam ediyor. Elektronik bilet sistemi üzerine konuşuyoruz. E, şimdi e, kağıt bilet sisteminde de esas şuydu, biletinizde yazılı e, numaraya gidip oturacaksınız. Bugün herhangi bir konsere gittiğinizde, e, tiyatroya, sinemaya gittiğinizde ya biletinizdeki numaraya oturuyorsunuz. Orada gayet medeni bir şekilde davranıyorsunuz. Ama futbol maçına gidince, nedense herkes dizginlerinden boşalıyor, e, yerine de oturmuyor, e, başkasının yerini işgal ediyor vesaire vesaire. E, şimdi dediler ki işte E bilet gelsin, şu olsun, bu olsun. Şimdi E bilet'e açıkçası e, herkesin yerinde oturması, ve sahaya müdahale eden yani oraya koltuk atanın atı, bıçak atanın başka hani diyorsa yabancı madde hiç de yabancısı olmadığınız o maddeleri atanların tespiti açısından eblet doğru uygulanırsa açıkçası yarar. Burada problem ebletcin uygulamasında ticari boyutun öne çıkması. Ee, i̇nsanların rızası dışında onların futbol aşkının suistimal edilmesiyle bir banka müşterisine dönüştürmesi meselesi var. Ve keyfi yeti açık olması meselesi var. Bilgilerin e, üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılması bu e, insanların kişisel verilerinin korunması e, saklanması başkalarıyla paylaşılmaması yani anayasal haktır benim bilgilerimin korunması, saklanması. Bu hak ihlal ediliyor. Bu amaçla dava açıldı zaten. Ve e, ilk e, aşamasında şu anda taraftarlar haklı gibi gözüküyor. Bakalım anayasa mahkemesi ne diyecek? E, şimdi bir de şu vardı. Yani futbol bir e, eğlence ve de anayasada diyor ki insanların e, boş vakitlerini istedikleri gibi e, gönüllerince değerlendirme hakları vardır. Yani yaşamlarını kaliteli bir şekilde geçirme hakları vardır. E, sportif e, aktiviteler eğlencelerde eğlenceler de e, bu çerçevede değerlendirmesi gereken haktır. Yani kimse benim e, bu memleketin Sınırları içerisinde herhangi bir futbol müsabakasına gitmeme mani olamaz. Ben bedelini ödedikten sonra, parasını vesaire ödedikten sonra kimse buna mani olamaz. Ama mevcut sistem diyor ki, isterse Beşiktaş-Gaziantep maçına Elazığlıları almıyoruz. Niye? elazığlı Antepler arasında husumet vardır filanca maçta. Almıyorum. Oysa ki sen madem ki bireysel bir sisteme geçtin yani kimin nerede oturduğunun belli olduğu kimin sahaya müdahale ettiğinin belli olduğu göz kadar okuyup tespit ettiğin elektronik bir sistemin var o zaman niye herkesi toptan potansiyel suçlu ilan ediyorsun ve onun o aktiviteye katılmasını engelliyorsun. Mesele bu işte. Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'de bir uygulama yaşandı. Neydi o? E, bakın tam elektronik sistemle değil, kombinist sistem yani mantık aynı. E, Fenerbahçe içerisinde mu, şu andaki yönetime e, muhalif bir grup var. Eskiden beraber e, yürüyorlardı. E, şimdi muhalif, genç Fenerbahçeliler. Bunlar e, fırsat bulduklarında yönetim protesto ediyorlar maçlarda üretimde e, bunların e, olay çıkarttığını düşün, e, olay çıkarttığını söyleyerek statlara almak istemiyordu. Ve bir maçta Çaykur Rize yanıyorsan bu taraftarla gitti. E, yaklaşık 500 kişinin kartı otomatikman iptal edildi. E ne oldu sonuç? Şimdi kurunun yanında bir sürü yaş yandı. Kulüp sonra açıklama yaptı. Özür diledi. Onların haklarının iade edileceğini vesaire söyledi. Şimdi hukuk, hukuk e, şöyle ince ama e, altında kalınla çizmeniz gereken bir noktaya sahip. Hiç kimseyisiz yani hiç kimseyi e, önden suçlu göremezsiniz. Yani evet o grup Fenerbahçe'de muhalif olabilir, hakikaten de maça girdikten sonra bir e, fiili eylem yapabilir. Sahaya atıyorum yabancı madde atabilir. İşte o anda artık onu alıp atıp e, oradan çıkartma hakkına sahip oluruz. Yoksa bunlar gidip stada girecektir, yapabilirler diyerekten siz kimseyi e, sahip olduğu bir haktan mahrum edemezsiniz. Bu işte makul şüphe dediğimiz e, olaya dönüşüyor. Nasıl ki bugün siyasi iktidar makul şüpheyle ee, sokakta istediği insanı ben senden kardeşim şüphelendim makul e, bir gerekçem var deyip de pek de makul olmayan nedenlerle insanları gözaltına alıp e, vesaire vesaire onu derdest edip işte hatta belki de hapse kadar gidecek bir süreci başlatmak istiyorsa e futbolda da bu bu oluyor yani makul şüphe kime göre makul neye göre makul soyut çünkü soyut bir kavram makullük yani akil adamlar deniyor mesela. E, kimin akil olup olmadığını, neye göre akil olup olmadığını kim karar veriyor değil mi? E, futbolda bu makul şüphe e, açıkçası hayata geçirilmiş bulunuyor. Son bir ara verelim. Aradan sonra şöyle e, genel bir toparlama yapıp kapatalım. Götür beni kitaplara bakalım sokaklarda gitar çalalım tahl için para yapalım oturalım bir yerde bir iki laf edelim sinemaya gidelim sonra anlıkta peşelim Mesela acı yok, ağrı yok, sızı yok Cepte para çok Hadi gel gidelim Yaraları saralım Hadi gel gidelim Anıları yazalım Yazanım Kıyılara götür beni Kıyıları yaşayalım Ka Yapalım. Kapı kapı gezelim Macera ise de Hayat acılardan geçer battı balık yan gider Mesela acı yok Ağrı yok sızı yok Sözde çok Hadi gel gidelim Yaraları saralım, hadi gel gidelim, tutuşalım, yanalım. Ben Kenan Başaran, Radyo Havan'dasınız, Açık Kutolu'nun son bölümdeyiz. Evet, e, elektronik e, bilet sistemi e, uygulanıyor. Şu anda statlar e, büyük oranda boş sayın dilinciler. Bir elin parmakları kadar seyirci oynanıyor. Özellikle Anadolu'daki maçlar. Ama o sistemin uygulayıcıları bir takım düzenlemeler yaparak taraftarın da haklı olduğu noktaları düzeltip yola devam etmek yerine ne yapıyorlar? İnatlaşıyorlar. Böyle olacak. Seve seve. Seve seve diyorlar. Bu e-bilet sistemini uygulayacağız bu biçimiyle. Ee, üstüne de Osmanlıca öğreneceğiz. Onu da unutmayalım. Ee, sevgili Radyo Havan dinleyicileri, şöyle genel söyleyeceğimiz olaylar ne var? Ee, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Ee, geç bir önceki maçta belli olmuştu. Ama işte ise kendi evindeki son maçta Hamza Hamzaoğlu yönetiminde e, Arsenal'e karşı iyi bir sonuç alıp e, Şampiyonlar Ligi'ni en azından 4 puanla ve ülke puanına da katkı vererek kapatmak istiyordu. Ancak yine 4 gol yedi ve Arsenal'a 4-1 ile mağlup oldu sahasından. Böylece Galatasaray toplamda 19 gol yiyerek gruplarda en çok gol yiyen Türk e, memleket takımı oldu. Daha önce bu rakam 17 ile Beşiktaş'a aitti. Galatasaray bu kötü rekoru ele geçiren taraf oldu 2 Arsenal maçı 2 Dortmund maçında da 4'er gol yedi Galatasaray yani 4 maçta 4 gol yedi Vallahi biraz Galatasaraylar kızacak ama maalesef 4-4 bir açılış ve kapanış oldu ama negatif manada Galatasaray bu sezon kendi ayarlarıyla çok oynandı. Hem yönetim bazında hem takım yapısında ayarlarıyla çok oynadı. Üst üste 2 yıl şampiyon olan takımın üzerine koya koya daha da fites büyütmesi gerekirken içine düştüğü durumda açıkçası bu memleketin her anlamda bir özetidir. Bunu da bir yere not edelim. Öf! Bunun dışında Trabzonspor işte Ersun Yanal'la iyi bir başlangıç yaptı ama Beşiktaş'a Konya'da 3-0 yenilerek hayal kırıklığı yarattı. Buradaki mesele şuydu. Yenilirsiniz ama gol pozisyonunu üretemeden yenilirseniz vahim bir durum vardır ortada. Beşiktaş açıkçası futbol tabiriyle top göstermedi Trabzonspor'a ve 3-0 kazandı ama Kazanırken de iki önemli kayıp verdi. Birisi Mustafa Pektemek, diğeri Dembaba. İkisi de sakatlandı ve uzun bir süre takımını yalnız bırakacaklar. Takımlarını iş, cenk, tosuna kaldı. Dembaba'nın ayak tırna, parmağında, ikinci sağ ayak ikinci parmağında kırık var. Yaklaşık 20 gün olmayacak deniliyor. Mustafa Pektemek onun durumu daha dramatik. Yani kimisi 8 kimisi 11 diyor ama halet çok e, sakatlıklar yaşadı. E, yaklaşık yaklaşık 1,5 2 yıl iki yılı sakat sakat geçti Beşiktaş'ta. Galiba bu yüzden e, bu sakatlıkları yaşıyor. İyileşip döndüğünde kendini göstermek istiyor. İyi bir performans ortaya koyup e, o boşa geçen, daha o sakat geçen günlerin acısını çıkartmak, taraftara bir vefa borcu ödemek isterken de o can siparihane oyun anlayışı onu işte bu tür sakatlıklara çok yaklaştırıyor. Herhangi sıradan bir hava topuna çıkarken elmacık, kemiği, burnu, darmadağın oldu ve 4 saatlik bir operasyon geçirdi. Onun da devreyi kapattığını söyleyebiliriz. Çok geçmiş olsun Mustafa Peklemek'e. Talihsiz bir futbolcu hakikaten. Aile olarak da bir takım talihsizlikler yaşadığını biliyoruz. Acil şifalar, acil şifalar diyoruz. Bunun adı bu da son sözümüz olsun haftaya tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın açık futbol hazırlayan ve sunan Kenan başarak